Hasan Tahsin Feyizli'nin hazırladığı Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali El Maide Suresi 67-120. Ayetler Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Ey Resul! Rabbinden sana indirileni tamamen tebliğ et, bildir. Eğer bunu yapmazsan, O'nun elçiliğini yerine getirmemiş olursun. Allah seni insanlardan korur.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 Ve onlar hiçbir şeye üzülmeyecek ve cennete gireceklerdir. Ehli kitabın İslam'dan önceki devhid üzere olan imanları ve amelleri makbuldür. Fakat İslam'ın gelmesi ve bilinmesinden sonra ise ancak İslam'a girip salih amelle kurtuluşa ererler. Andolsun ki biz İsrailoğullarından sağlam söz almış ve kendilerine peygamberler göndermiştik.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 Hz. İsa'yı gayrimeşru doğurdu demelerini reddetmekte ve onun namuslu bir bakiri olduğunu söylemektedir. Başka ayetlerde ise bunun bir mucize olduğu belirtilmektedir. Hristiyanlar Hz. Meryem'e Hz. İsa aleyhisselamla birlikte bu mucizeden dolayı ilahlık vasfı vermektedirler. Buna karşı ayette ilahlar yemez içmez halbuki bunlar insanlar gibi yer içerler denilerek onların bu inançları çürütülmektedir.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 bir takım kimselerin arzu ve heveslerine uymayın. oğullarından inkar edenler, Davud ve Meryem oğlu İsa'nın diliyle lanetlendiler. Bu, onların Allah'a isyan etmeleri ve sınırı aşmaları yüzündendi. Onlar, işledikleri herhangi bir kötülükten birbirlerini alıkoymazlardı. Bu yapmakta oldukları şey ne kötüydü.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 İnsan idrakinin kendi başını anlamaktan aciz kaldığı, felsefi düşüncelerin binlerce yıldır ulaşamadığı gerçek, ancak Kur'an'ın anlaşılmasıyla ortaya çıkar. Bize ne oluyor ki, Rabbimizin bizi iyiler topluluğuyla beraber cennete koymasını arzu edip dururken, Allah'a ve bize gelen gerçeğe Kur'an ve Peygamber'e inanmayalım.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 Allah'ın size helal kıldığı temiz yiyecek ve giyecek şeyleri kendinize haram edip yasaklamayın ve sınırı da aşmayın. Çünkü Allah sınırı aşanları sevmez. Allah'ın size temiz ve helal olarak verdiği rızıklardan yiyin. Kendisine iman ettiğiniz Allah'tan korkun. Helallerden kendinizi men etmeyin. Yasaklarından da sakının. Allah sizi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 İşte bilerek yemin ettiğiniz zaman yeminlerinizi bozmanın kefareti budur. Yeminlerinize sadık kalın. Allah şükredesiniz diye ayetlerini size böylece açıklıyor. Yemin üç kısma ayrılır. A. Yeminin lav. Kayıtsız yapılan yemindir. B. Yemini münakit. Bir şeyi yapmak veya yapmamak için yapılan yemindir ki sorumluluk yükler.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 diğer milletlerden farklı olarak insanca ve ev halkı gibi muamele etme emri verilmiştir. Esirler, Müslüman olurlar veya takas yapılırlar düşüncesiyle bir süre köle statüsüne sokulmuştur. Ey iman edenler! Şarap, içki, kumar, tazim edilen dikili taşlar... Rabbin emirleri ve uluhiyeti karşısında dikilen her şey, hatta putlaşan akıl ve nefsi emmare bile...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 İçkiyle ilgili üç merhaleden sonra yasağın sonuncusu olan bu ayet gelince artık şarabın içkinin kesin haram olduğu ilan edildi. Bunun üzerine elinde kadehi olan onu kırdı. Ağzında yudumu olan onu attı ve ağzını yıkadı. Şarap küpleri hep kırıldı. Sokaklardan şarap aktı. Herkes hep bir ağızdan bıraktık ya Rabbi dediler. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her sarhoşluk verenin azı da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 ...körü körüne tabi olurlar. Cahiliye Araplarına göre Bahire bir deve 5 defa doğurur da ...beşincisi erkek olursa bu anne devenin kulağının dilinip salı verilmesidir ki artık kimse ondan faydalanmazdı. Sahibe, yine bir kimsenin hastalıktan kurtulunca putlara adadığı devesinin kulağını delip böyle salı vermesidir. Vasile bir koyun veya deve biri dişi, diğeri erkek olarak ikiz doğurursa, dişiden dolayı erkeğinin puta kurban edilmemesine denilir. Ham, on defa dölleyip, nesil bırakan erkek devenin bırakılmasına denilirdi ki, kimse artık ona dokunmazdı. Bunları Allah'ın emri diye yaparlardı. İşte vahiyle onaylanmayan, fakat din gibi uygulanan bu tür cahiliye adetleri kaldırılmıştır. Onlara haram ve helallerde.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 Allah'tan korkun ve emirlerini dinleyin. Allah emrinden sapmış olan topluluğu doğru yola eriştirmez. Allah kıyamette bütün peygamberleri topladığı gün ümmetlerinizden ne cevap aldınız diyecek. Onlar da senin ilminin yanında bizim hiç bilgimiz yoktur. Şüphesiz görülmeyeni bilinmeyeni hakkıyla bilen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 bu apaçık bir sihirden başka bir şey değildir demişlerdi de, o vakit İsrailoğullarının seni öldürmelerine mani olmuştum. Hani havarilere bana ve Resulüme inanın diye ilham etmiş, bildirmiştim. Biz iman ettik ya Rabbi, sen şahit ol ki biz gerçek Müslümanlarız dediler. Havariler, ey Meryem oğlu İsa, Dua etsen, Rabbin bize bugün gökten bir maide, bir sofra yemek indirebilir mi? demişlerdi. O, eğer inanmışsanız, Allah'a saygılı olun. Onun kudretinden ve benim peygamberliğimden şüpheye sapmayın demişti. Onlar, inanıyoruz fakat istiyoruz ki ondan yiyelim. Kalbimiz rahatlasın, senin peygamberlik iddianında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 Tabiat üstü hadise olup, gerek tabiat olaylarını düzenli bir şekilde yaratan ve gerekse peygamberlerini mucizelerle destekleyen de ancak Allah'tır. Allah buyurdu ki, ben şüphesiz onu size indireceğim. Fakat sizden kim bundan sonra inkar ederse, hiç şüphe yok ki ben ona, kainatta hiç kimseye azap etmediğim şiddetteki bir azapla azap ederim.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 Peyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali El Maide Suresi 67-120. Ayetleri Dinlediniz Meali Okuyan Erol Eren Dipnotlar Fatih Özkul